Nestağfirullah, nestağizu billah, bismillah, velhamdülillah, ve selamu ala rasulillah. Esselamu aleykum, sevgili dinleyici kardeşlerim. Yaşadığımız ahir zamanda en çok arzusunu duyduğumuz şey, tebliğin hakikatini duymak ve ondan daha da çok arzuladığımız şey, temsiliyetin hakikatini görmek. Geçmiş dönemlerde İslami tebliğ yaygınlığının azlığı, dava yüklenenlerin yetersiz imkanları ve daha nice sorun ve problemlere rağmen günümüze kadar taşınabilmesi ilahi bir ikramdı. Bugün yaşadığımız dönemde ise teknolojik imkanlar, radyodan, televizyona, yayınlardan, sosyal aleme, İnternet üzerindeki birçok site, forum ve platforma bu kadar geniş bir yelpazeye ve ağa ulaşmamıza rağmen ve genel başlıklar altında aynı şeylerin söylenmesine rağmen yaşamış olduğumuz sıkıntının, üzüntünün, yalnızlığın, yozlaşmanın en büyük sebebi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın unutulmuş olan en büyük sünneti olan temsiliyetimiz olsa gerektir. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam kıymetlimiz putperestliğin merkezini tevhidin merkezi Allah'ın lütfuyla kılabilmiş olan kutlu elçimiz. Yesrib'li Medine'yi kılacak meşale ateşini tutturabilmiş Asırlar ötesine Konstantin'in yellerin İslam bol olmasının hedefini koyabilmiş. Yemen'in, Kayser'in, Mısır'ın, İspanya'nın, Avrupa'nın to dünyanın her yerinin hedeflerini bizatihi nefsinde temelini attıktan sonra toplumun gönüllerine yerleştirebilmiş. Ve biz bugün masansa kasa kavgasıyla özümüze dönmenin sıkıntısını yaşıyoruz. Haramlığın haramların çekiciliğinden helallerin izzet ve şerefine kutlu bir hayat tercihinde bulunmaya çalışan gençlerimiz gerçek yüzlerini birbirinden saklıyor, evlilikten sonra düzelirim düşüncesi içerisinde, kendi geleceklerini de, müstakbel eşlerinin geleceklerini de yok ediyorlar. Üzerinde tesettürün amaresini taşısa da, yüzünde tesettürün işareti kalmamış. Camiden camiye gezip resim çekse de, içine girip iki rekat namaz kılmamış. Sürekli büyüklerin sözlerini paylaşsa da, Kusur ve günahtan, nefsinin heba ve arzularından elini açıp bir kitabullahı almamış bir neslin karşımızda bulunması, bizi düşündürmesi gereken bir gerçeklik değil mi? Helal süt emmiş bir eş arzusu içerisinde günlerce, haftalarca, aylarca ve yıllarca mücadele eden gençler, evlendikten sonra sureta üzerlerinde tesettür kıyafeti taşıyan, yüzünde sayılamayacak kadar kimyasal maddeden, kozmetik üründen geçilemeyen, adım başı metrelerce uzaktan alınabilen kokuları, her attığı adımda adamının nakşını kulaklara nakşeden bir topuklu ayakkabıyla yürüyen, ya da daracık pantolonlarıyla, ya da kulaklarında delmedik yeri bırakmayan erkek olmasına rağmen küpeleriyle, vücutlarında yaptıkları dövmeyle, Tesettürün izzetini yaşamak varken, üstlerinde taşıdıkları ayetin hakikatini ve şerefini ruhlarında yüceltmek varken, Yüzlerindeki makyaj, üzerlerindeki parfüm, ağızlarında sigaralarla, altlarındaki pantolonlarıyla İslam'ı nasıl anlayabilir, nasıl yaşayabilir ya da nasıl yaşatabilirler? Allah Azze ve Celle'nin mahşer günü hesaba çekeceği konuları biz dünyada kulları için hesaba çekeceği değiliz. Lakin Peygamber Aleyhisselam'ı bizden daha çok sevdiğini iddia eden bu gençlerimizin, kardeşlerimizin hayatlarında suret olarak değil, siret ve hakikat olarak Muhammed Aleyhisselam'ın yüklendiği ve son acısı olduğu İslam'ın hangi vasıflarını hayatlarına aktarabilmenin derdini taşıdığını görebiliriz. Son model araçların derdinde, son marka telefonların derdinde, kafelerden stick house'lara, çiftliklerden villalara... Tüketim toplumunun yitip gitmekte olan gençleri ölüm öncesinde uyanıp bizi biz yapan değerlerle yurdumuzu, toplumumuzu, ümmetimizi bütün insanlığı diritmek adına nasıl bir davayı üzerlerine alabilirler? Cepteki delik dikilmeden cebe atılan paralar nasıl o kesede dursun? Öyleyse çuvalızı da iğneyi de kendimize batırarak bizati kendi nefsime ve sonra dinleme lütfunda bulunan siz kardeşlerime ve bu sözleri kulaktan kula aktaracak olan kardeşlerime arz ediyorum. Mustakbel eşlerinizden beklemiş olduğunuz imani duruşun binde kaçını hayatınızda sergileyebiliyorsunuz? Ya da Helaliniz olmasını arzu ettiğiniz bir kişiyle evliliğiniz öncesindeki taahhütlerinizi, evliliğinizin sonrasında ne kadarını taşıyabiliyorsunuz? Allah'ın dini sadece bana mı inmiş ya? Bu kadar insan böyle yapıyor, ben, ben mi böyle yapacağım? Aman kafayı yemeye gerek yok, bir kere dünyaya gelmişiz gibi, şeytanı rahmet okutan bu sloganları söyleyen sen, sosyal medya hesaplarında, hiç böyle gözükmüyorsun. Sosyal medya hesaplarında hem bir ulema, hem bir sülaha, hem bir evliyah izlenimi veren sen kardeşim, evlilikten sonra bunların daha güzelini yaşarım iddiasıyla başkalarının hayatını da karartıp, tombala tutarsa tutar güzel bir evlilik yaşarım endişesiyle, kendi nefsani ve zevk üzerine kurulu dünya algın içerisinde, ...mustakbel eşinin hayatını da karartarak... ...dünyanı da ahiretinde vebale sokuyorsun. Resulullah aleyhissalatu vesselam... ...en güzel örneğimiz ve yegane numunemiz olarak... ...kitabullahı hayatın aktarma söz konusu olduğunda... ...gecesiyle, gündüzüyle, geri geldiğinde cemaatiyle... ...yeri geldiğinde ashabıyla... ...yeri geldiğinde bizati kendi nefsiyle ...rabbiyle baş başa olarak hakikati yaşamaya çalıştı. Allah'ın kitabı mübarek Kur'an'a baktığımız zaman insanların çoğunun maalesef sorgulamayan, akletmeyen, düşünmeyen ruhların ve zihinlerini değil de şehvetlerini ve nefislerini şeytanın ve nefsin fısıltılarıyla dinlediklerini gelen itibariyle görmüş ve görmekte olduğumuzu ifade ediyor. Biz eleştirmen değiliz. Biz kınayıcı değiliz. Biz günahkara da öfkeyle yaklaşmıyoruz. Nefsimizdeki kusurları da hesaptan geçirmeye çalışıyoruz. Lakin emri bil maruf nehi anil münker hakikatince ve tevasav bil hak ve tevasav bil merhama ayetlerinin ve tevasav bil hak ve tevasav sabr hakikatlerinin sorumluluğunca ten kafesinden canımız uçmadan yapmamız gerekenleri yapmaya, bütün insanlı yaratılışta eşimiz bütün müminleri de Dinde kardeşimiz olarak sevdik, seviyoruz ve arz ederek şefkatli bir baba, merhametli bir ağabey, kıymetli bir kardeş sevgisi içerisinde sesleniyoruz. Kur'an'ın ifadesiyle sevgili kardeşlerim, bu gidiş nereye? Nefsimize sorar mıyız? Şu anki yaşantımızla nereye gidiyoruz? Tercihlerimiz. Kısa, orta ve uzun vadede bulunan planlarımız, hayatımıza adadığımız şeyler gerçekten zihnimizin oyunlarıyla bize hak gibi gösterilen batıl mı, batıl gibi gösterilen hak mı, akil bir vicdanla, Kur'an'ın ifadesiyle, aklı selim bir vicdanla bunun muhasebesini yapıyor muyuz? Allah'ın bize karşı eşimizle alakalı yüklediği sorumlulukların neresindeyiz? Allah'ın bize emanet olarak verdiği evlatlarımıza yapmamız gereken görevlerimizde neredeyiz? Eşimize sadece yemek hazırlamak, yiyeceğini yıkamak ya da eşimize sadece evin geçimini temin etmek mi? Allah'ın kitabında ve peygamberin hayatında tebliğ ettiği eş sorumluluğu. Akşamları okul ödevinde matematikteki çözemediği soruların çözümlerine yardımcı olmak, öğretmenin çocuğa verdiği halde, elinden alarak kendi gayretinde yapmaya çalışacağın maketler, küçük evler ya da küçük saatler. Bunlar mıdır Allah'ın bize emanet olarak gönderdiği evlatlarımızın yegane sorumluluğu? Bunların hepsi elbette ki yapılması gereken şeyler. Ama asıl olan amacımız neydi? Bize sormadan bizi dünya hayatına gönderen Allah, yine bize sormadan bizi bir gün beklenmedik bir vakitte, Azrail vasıtasıyla alacak ve huzurunu çekmeyecek miydi? Diyor ki, benimle neden evlenmek istiyorsun? Bey bayana ya da bayan beye. Bayan beye diyor ki, sen diyor dindar bir insansın. Allah'tan korkarsın. Hacısın, hocasın veya bu yoldasın. Ben de seninle beraber, İzdivaç eylemek Böylece Senin eksiğini tamamlamak Seninle beraber de Eksiğimi tamamlamak istiyorum Bana hem hoca hem koca ol Hem yar hem yoldaş ol Haramma düşmekten beni koru Helal ile benim Hayatımı sürdürmeme yardımcı ol Bayda bayana diyor ki Benim de arzum bu Helal sütemdim helal süt emen aradım. Harama göz kapadım, harama göz kapayan aradım. Gecem, gündüzüm bana bir kere verilmiş olan ömür sermayesini israf etmeden Allah'ın rızasına gayretkar olmaktı. Bunun arzusunda olan bir eş ile Adem'e Havva, Havva'ya Adem oluşundaki hikmetçe, Hatice'ye Muhammed, Muhammed'e Hatice, Fatıma'ya Ali. Ali'ye Fatıma olsun arzusu içerisindeyim der diyor demekte. Evlilik sözleşmeden nişan aşamasına geçince değişmeye başlıyor. Beklentiler değişiyor. Hani ilahi kelimatullah'tı, hani kızıl elmaydı, hani Allah'ın davası için gayret etmekti, beşi bir yerdeler, kına elbiseleri, borca sokularak elde edilen Yüz dükkan dolaşılarak beğenilmeyen halılar, elli 50 dükkan, 50 dükkan dolaşılarak beğenilmeyen mobilyalar, bin yeterken on binlik istemeler, sonra kına gecesi karşınıza çıkan tepeden tırnağa boyanmış birisi, hadi bir kere olacak kendi helal daire içerisinde bunları yapsın der. Evliliğin ilk gününden itibaren o evliyalık, o ulemalık, o sülehalık arzusunda olduğunu iddia eden eş, ilk günde daha sabah namazının derdini kütmez. Hayatında namaz yok. Günler geçer. Hadi kılalım. Bir kılar, iki kılar, üçüncü de sen kıl der. Dördüncüsü de kendisi de kılmaz. Ama kardeşim sen böyle yapmadın. Evlilikdeki hedefin bu değildi. Allah için bir yola çıktığını söyledin. Allah için bu yolda olan bir erkeği ya da tam tersi ile bakalım bir kadını tercih ettin. Namaz kılmıyorsun, oruç tutmuyorsun, Kur'an okumuyorsun, gezmede, tozmada, kazandığını boş şeylerde harcamanın dertinde bir hayatı düşünüyorsun. Sonra kanal değiştirince hayıflanıyorsun. Böyle bir anlayış olabilir mi? O zaman böyle bir anlayışta Lut'un karısıyla Nuh'un karısı gibi küfrü tercih edenler, İbrahim'in babası gibi küfrü tercih edenler, Yakub'un evlatlarının yaşamış olduğu ihtilaf gibi ihtilafı yaşayanlardan birisi olmak durumda olmaz mısın? Tahrim suresinde Allah iman edenlere Firavun'un mümine karısı Asiye'yi ve İsa'nın mübarek annesi Meryem'e örnek verirken, Lut'un karısı ve Nuh'un karısı gibi küfrü tercih edenlerden olmamalarının ibretini veriyordu. Lut Aleyhisselam'la Nuh Aleyhisselam'ın karıları, küfrü ve kafirliği bu kadar tercih ettiklerini verdi, edeceklerini ya da şeytanın adımlarına bu kadar arzuladıklarını, dinden imandan bu kadar rahatsız olduklarını en başta beyan etselerdi şu bir gerçek Lut Aleyhisselam'la Nuh Aleyhisselam'la böyle bir eşi tercih etmeyeceklerdi. Lakin insan özünü gizliyor. Lakin özün mumu yatsıya kadar yanıyor. Sonra Aile içi soğukluklar başlıyor. Sonra tartışmalar, sonra kavgalar. Düzelir ümidiyle, ekstradan gezilere, umrelere ve aktivitelere gidiliyor. Ne helal tatiller, ne yapılan umreler, ne yapılan umreler, ne bedelen ödenen borcu girilerek yapılan mal değişimleri, ev değişimleri fayda etmiyor. Belki çocukla düzelir deyip, Çocukla da düzeltmeye çalıştığınızda düzelmiyor. Çünkü en büyük sorun başta, yani ihlasta, yani hedefsizlikte, yani kitapta ve sünnette, hatta sahabenin hayatında olmayan yaşantısını hak olarak iddia edip evlenmeden önce ''Benim yarımı tamamla, sen hacısın, sen hocasın, sen bu yolun yolcususun diye ben seninle evlilik yapmak istiyorum.'' diyen kişi dezenformasyonu uğramış, dejener olmuş... Mutasyona uğramış, farklı bir kişi olarak karşıya çıkmış ve diri dirilişini beklediğimiz aile daha ilk yıllarında çatırdamaya başlamış. Böyle bir yuvada birbiriyle mücadele ederken işler, çocuklar arada itip gitmeye başlamış. Özümüze dönmenin vakti gelmiş kardeşlerimiz. Bizim mazi ve kültürümüzden kopmadan, aslını ve özelliklerini kaybetmeden tarihimizin yenilenmesine ihtiyacımız var. Kalkınmamızın mazinin temellerine oturması halinde bugünkü başıboşluk ve neticelerinden kurtulabiliriz. Elbette başarı Allah'tandır. Lakin gayretimiz hayatımızda ortaya konulmalıdır. İslam tarihinde Siret-i Nebi, Peygamber aleyhisselamın hayatı işte bu sebeple hayatımızda var. Hem erkeklere hem kadınlara birer ibret ve numun olsun diye Allah Azze ve Celle bir dağın üzerine bırakıp işte kitabınız budur diye gayipten gökten bir ses göndermedi. Herkesin rüyasına gösterip de ey rüyayı gören kişi uyandığı zaman şu dağa git Allah'ın vahyini al diye kimseyi başıboş da bırakmadı. Adem Nebiullah'tan Hz. Muhammed Habibullah'a kadar bir sürü elçi gönderdi ki Allah'ın muradını kullara idrak edebilecekleri seviyede taksim etsin, aktarsın ve nefsinde yaşayarak ehlinde de yaşayarak bunu topluma gösterebilsin diye, özümüze dönmeye, kendimizi sirkelemeye, yuvalarımızı imar etmeye ve gerekirse tek başımıza da olsa hakta yürümeye namız etmemiz gerekiyor. Her medeniyet, fikir ve dinin diğer benzerlerinden ayrıldığı, kendine has özelliklerini barındırıyor. Bir medeniyetin asalet ve kapsamlılığı ne kadarsa, onun çizdiği sınırlarda yaşayan insanlara etkisi de o kadardır sevgili kardeşlerim. Fikir ve ideolojiler, bugünkü maddeci felsefelerde gördüğümüz gibi pek az noktalar hariç hep birbirine benzer. Birinden öbürüne geçmekle insanın hayatında köklü değişiklikler olmaz. Sadece kanaatleri birbirinden öbürüne geçer o kadar. Şahısların adet ve davranışlarında büyük yankılar uyandırmadığı için, her gerçeğinde mühim bir yeri olmayan bu değişmede büyük bir gayreti gerektirmez. Fakat İslam için böyle değil. İslam, ilk çıktığı günden beri fert ve cemaatlerin hayatında köklü değişiklikler yapmış. Şahısların günlük davranışlarını, eski geneleklerini tamamen değiştirdiği gibi, Değer ölçüleri, hüküm ve evrene, hayata, insana bakış açıları da değişti. Toplumun yapısı da gözle görülür bir şekilde değişmiş, eski görünüm yerini yepyeni bir manzaraya bırakmış. İslam'ın gerçekleştirdiği bu değişme köklü ve yaygın. İnanç dünyasında algılanan putlar, heykeller ve yıldızlar gibi görülüp tutulabilen eşyadan, Benzeri hiçbir şey olmayan, gözlerin onu görmediği bütün gözleri gören bir olan Allah'a çıkarmıştır. Onun temsil ve tasavvuru mümkün değildir. Kitabında ve Resulünün dilinde kendisini nasıl bildirmişse benzetme, şekillendirme olmadan bilinebilir. Bu algılanabilen eşya ölçüsünde kalan ilkel akıldan, alemlerin Rabbini tevhid ve tenzihe müsait medeni aklası sıçrayıştır. İnsanların günlük davranışlarına da mühim inkılaplar yaptı. Cahiliyedeki durumla, İslam'da elde edilen durum arasında büyük bir fark var. Artık Arap, muamelesinde, icmaî ilişkilerinde kanunsuz yaşayan biri değil. Hayatın basit bölümlerinde bile ahlak, adetler, uyku, yeme, içme, evlenme, boşanma, alışveriş her şeyde İslam'ın ölçüleriyle kayıtla. Şüphesiz adetler insanda yerleşir ve sökülüp atılarak yeni adetler kazanmak güç olur. Fakat İslam'ın kalplerine yerleştirdiği imanla cahiliye kişiliklerden her yönüyle sıyrılıp, ...bütün yönleriyle İslami şahsiyetlerini elde edebilirler. Allah'a kulluğa alışıp içtimai, toplumsal, iktisadi, ekonomik bütün çalışmalarında ona öğrendiler. Zaten İslam'da ibadet Allah rızası umulan her davranışa kaplayıcıdır. Dinin direği olan namaz günde beş defa eda ettiler. İnsan yapa geldiği şeylerden bazen bıkabilir fakat Allah'a teslim olmuş bir Müslüman için namazdan bıkma diye bir şey düşünülemez. Allah Teala namazın gerektirdiği sabre işaret ederek Taha Suresi 132'de ailene namazı emret. Kendin de onun güçlüklerine sabret, devam et. Oruç da böyle. İnsanın günlük alışkanlığı olan yemeği içmeyi kaldırıyor. Güçlü bir irade ve mümin bir azimet gerektiriyor. İnsanın elindeki malından her sene zekat görevi için feragat edebilmesi, hırs ve cimrilikten arınması, Allah sevgisinin mal sevgisinden fazla olmasını icap ettiriyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an döneminde, Mürtetlerin çoğu zekattan muaf kılınmaları halinde Müslüman kalacaklarını haber vermiş olmalarının altında bu gerçek ediyor. Müslüman yeni alıştığı emirleri uygulamakla beraber eski kökleşmiş bazı adetleri de terk etmek zorundaydı. İçki, İslam'ın kaldırdığı cahili nikah, Mekke ve diğer şehirlerin ekonomisini oluşturan faiz... Evet sevgili kardeşlerim. Müslümanlar Allah'ın davetine icabetle bunları ve daha sayamadığım nicelerini terk ettiler. Allah Subhanahu ve Taala'nın Maide Suresi'nin 90 ve 91. ayetlerindeki "Ey iman edenler, içki, kumar, putular ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki" saadete eresiniz. Şeytan, şüphesiz içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı almaktan, namazdan alıkoymak ve bıraktırmak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Ayetin inince Ensar içki kaplarını sokaklara çıkarıp dökmüşler sevgili kardeşlerim ve Vazgeçtik ya Rabbi vazgeçtik Vazgeçtik Rabbimiz Vazgeçtik demişlerdi Döktükleri içkileri içmek Vazgeçilmez adetleriydi Döktükleri içki Alemlerin Rabbına Teslimiyeti ifade ettiği için Feda ettikleri bir maldı Arap devlet tanımazdı Siyasi ve ekonomik Birlik denen şey kabileydi İslamdan önce Arap Yarımadasında bulunan devletçikler de kabileciliğin ve ırkçılığın eseriydi. İslam gelince devlet kavramını oturtup kabile ve şahısları ona bağladı. Kutlu şehir Medine'ye verede fikre dayalı bir devlet kurdu. Bu devlet tarihinde ilk defa Arap Yarımadasını birleştirip İslam sancağı altında topladı. Bu da Arap Yarımadası'ndaki siyasi değişiklikti. İşte İslam, Medine-i Münevvere'de fert ve cemiyet hayatında büyük değişiklikler yapmış, köklü oluşu ve kapsayıcılığıyla, etkileme gücüyle hususileşip hayatın her bölümünü kendi rengiyle boyamıştı. Bakara suresinin 138. ayeti canlanıyor gönlümüzde. Allah'ın boyasından, renginden daha güzel olan boya kimdir? Önceleri Kureyş'in çeşitli ailelerinden olan muhacirler, Medine-i Münevvere'ye geldiler. Hicretin 8. yılında, Mekke'nin fetinden sonra hicret, resmen durduruluncaya kadar, Arap Yarımadası'nın her tarafındaki yeni Müslümanlar hicret etmek durumundaydı. Hicret halife Hazreti Ömer bin Hattab radıyallahu Anın takvim ilan ettiğinden beri Müslümanlar için yılbaşı sayılacak kadar mühim bir olaydı. Hicret, ıslah ve akide uğruna fedakarlığın deliliydi. Muhacirler Allah ve Resulünün çağrısına icabetle vatanlarını, mallarını, ailelerini, kültürlerini terk ettiler. Kureyşliler Mekke'ye gelmeden bir varlığı yoktu. Oradaki çalışmasıyla kazandığı gerekçesiyle süheyb Er Errumi'nin yolunu kestiklerinde mallarını onlara bırakıp yalnız başına hicret etmişti. Resulullah aleyhissalatu vesselam bunu öğrenince Süheyb kazandı buyurmuştu. Müşriklerin Ebu Seleme'yi hanımı ve çocuğuyla hicretten men etmeleri Yalnız başına hanımı ve çocuğunu bırakıp gitmesini engelleyemedi. Hanımı yaklaşık bir yıl her sabah vadiye çıkıp akşama kadar ağlıyordu. Sonunda oğluyla beraber hicret edip kocasına kavuştu. Evet sevgili kardeşlerim, hicret böyle zor şartlarda gerçekleşiyordu. Müminin imanı, akidesi imanının eşyaya çıkarlara dünyevi ilişkileri olan hakimiyeti deneniyor imtihan ediliyordu hicretteki olaylar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabına yaptığı eğitimin üstünlüğüne delil artık yeryüzü hakimiyetine Allah'ın dinini tatbik, emirlerini tenfiz, yolunda cihada hazırdılar güçsüz, çaresiz Kimsesiz insanların Medine-i Münevvere'de devlet oluşturmasını görmüş oluyorduk. Resulullah Aleyhisselam'ın haberine göre Medine-i Müslümanlar için hicret yeri olarak Allah Teala seçmişti. Bana hicret yurdunuz gösterildi. İki kayalığın arasında hurmalık bir arazi gösterildi diyordu. Resulullah Aleyhisselam Allah subhanehu ve izni gelinceye kadar Hz. Ebu Bekir'le beraber hicretini geciktirmişti. Hz. Ayşe radıyallahu anha, Ebubekir Bekir Medine için hazırlandı dediğinde Resulullah aleyhisselam sakin ol, bana izin verilmesini bekliyorum buyurdu. Allah azze ve cel elçisine izin verince de Hz. Ali, Hz. Ebu Bekir ve ev halkından başkasına söylemedi gideceğini müşrikler müslümanların hicretine öfkelenmişti. Resulullah Aleyhisselam'ın öldürülmesine karar verdiler. Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki Enfal Suresi 30. ayette: İnkar edenler seni bağlayıp bir yere kapamak veya öldürmek ya da sürmek için düzen, plan, tuzak kuruyorlardı. Onlar düzen, plan, tuzak kurarken Allah da düzenlerini planlarını bozuyordu. Allah, düzen, plan yapanların en hayırlısıdır. İki kişi hac ve umrede hacı ve umrecilerin ziyaret etmiş olduğu sevir dağına çıkıp bir mağaraya iltica ettiler. Müşrikler mağaranın dışında ayakları görülecek kadar yaklaşmışlardı. Sıddık ki Ekber Hz. Ebu Bekir radıyallahu an. Birisi ayaklarının ucuna baksa bizi görecek dediğinde Allah Resulü aleyhisselam ey Ebu Bekir üçüncüleri Allah olan iki kişi için ne dersin buyurdu. Fakat Allah azze ve cel onları göremeden müşrikleri oradan uzaklaştırdı. İki kişi üç gün sonra Medine-i Münevverenin yoluna düştüler. Çöl yolunu adımladıklarında Resulullah aleyhisselam 53, Hz. Ebu Bekir de 51 yaşındaydı ama Allah'a bağlanmış kalpleri hedefe giden yoldan hiçbir şey alıkoyamaz. İslam çağrısı sevgili kardeşlerim, ibadet ve muamelatı tanzim için gelmişti. O bir hayat tarzıdır. Muhakkak Allah ahkamının uygulandığı bir ümmet ve toprak gerektiriyordu. Ve Medine'de inen Kur'an ayetleri, Resulullah Aleyhisselam'ın sözleri, davranışları ve emirleriyle oluşan sünnetiyle bu da gerçekleşti. İnsanlık tarihinde ortaya çıkmış, en güzel bir toplumun kurduğu bir devletti o. Her zaman ve her yerde... Müslümanların dünya ve ahiret saadeti'ni elde etmek, her taraflarını kuşatan cahiliye zulümlerinden kurtulmaları için örnek alacakları bir tablodur. Müslümanlar için Allah'a dönmek, Resulullah Aleyhisselam'ı örnek almaktan başka bir kurtarıcı yok, tûr aziz kardeşlerim. Kıymetliemiz Resulullah Aleyhisselam'ın Medine'ye hicreti Hicret davetine uyanlardan gücü yetenlerin çoğunluğu hicret edinceye kadar gecikti. İnen Kur'an ayetleriyle hicrete teşvik devam etti. Her taraftan da yeni Müslümanlar Medine'ye geliyorlardı. Medine'de kurulan İslam devleti Yahudi, münafık ve müşriklerin üstünlüğünü yıkabilmek için gelecek muhacirlere ihtiyaç duyuyordu. Medine çevresinden müşrik Araplar tarafından kuşatılırken Mekke'de hicretle yurtları sarsılan müşrikler yeni İslam devleti için tuzaklar kuruyorlardı. Ayetler de peş peşe inip hicretin faziletini, büyük ecreni Allah subhanehu ve teala'nın muhacirlere rızkı boğulaştırıp düşmanlarından koruyacağını açıklıyordu. Misal Nisa suresi yüzüncü ayet gibi. Buyuruyor ki, Allah yolunda hicret eden kişi, yeryüzünde çok bereketli yer ve genişlik bulur. Evinden Allah'a ve Peygamberine hicret ederek çıkan kimseye ölüm gelirse, onun ecrini vermek Allah'a düşer. Yani sevgili kardeşlerim, kim hicret niyetiyle çıkar ve yolda ölürse, hicret sevabından alır. Ve yine buyuruyordu ki Hacı suresi 58'de Cenab-ı Hak Allah yolunda hicret edenlere sonra öldürülen veya ölenlere Allah elbette onlara güzel bir rızık verecektir. Rızık verenlerin en hayırlısı yalnız Allah'tır. Bu ayette de Allah azze ve cel ister cihatta öldürülsünler. İsterse yataklarında ölsünler, yolunda hicret edenlere güzel bir rızık vereceğine yemin ediyor. Kur'an-ı Kerim, hicrete gücü yetenlerin müşriklerle kalmamalarını emrediyor. Diyor ki, Nisa 97, 98 ve 99'da, Kendilerine yazık edenlerin canlarını aldıkları zaman onlara, Ne yaptınız bakalım deyince, biz, yeryüzünde zavallı kimselerdir, diyecekler. Melekler de, Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya, cevabını verecekler. Onların varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötüye dönülecek yerdir. Çaresiz kalan, yol bulamayan zavallı erkek, kadın ve çocuklar müstesnadırlar. İşte Allah'ın bunları affetmesi umulur. Allah affedendir, bağışlayandır. Müşriklerle kalmak, onların güçlerini arttırmak, Müslümanların sanat ve ziraatinden faydalandırmak, belki de Bedir'de olduğu gibi, Müslümanların üzerine onlarla beraber savaşa çıkmayı gerektirebileceği için yasaklanıyor. Bir de müşriklerin... Onları dinlerinden saptırma tehlikesi de var. İslam devletinden uzak olmalarıyla Müslümanların onlardan savaşta, çeşitli menfaatlerde ve güç kuvvette yararlanamadıkları aşikardır. Bunun için Resulullah Aleyhisselam, müşriklerle birleşen, onunla oturup, onunla kalkan onun gibidir buyurur Ebu Davud'da geçen bir hadiste. Bir grup Müslüman da aile ve evladının baskısı yüzünden hicretten gecikip Mekke'de kalmıştı. Daha sonra hicret ettiklerinde onları geçenlerin dinde mesafe kat ettiklerini görünce ailelerini ve evladını azarlamaya başladılar. Bunun üzerine de Tegabun 14. ayet inmişti. Ey iman edenler! Eşleriniz ve çocuklarınızdan size düşmanlık edenler olur. Onlardan Sakının Bütün Bunlardan Anlaşılıyor Ki Sevgili Kardeşlerim İslam'ın ilk Döneminde Müslüman Olana Hicret Farztı Hicretin Beşinci Yılında azap Yani Hendek Savaşı Olup İslam Devletinin Gücü Ortaya Çıktığında Yeni Muhacirlere Gerek Kalmamıştı İslam Devletinin De Çizgisi Müdafadan Hücuma Doğru Yönelmişti Resulullah Aleyhisselam bunu şöyle ifade ediyordu. Artık biz onların peşine düşeceğiz. Onlar bizim değil. Medine'de artan nüfus ve onunla beraber baş gösteren yiyecek ve barınak ihtiyacıyla problemler çıkmaya başlamıştı. Allah Resulü Aleyhisselam Hendek Savaşı'ndan sonra bazı muhacirlerden yurtlarına dönmelerini isteyerek buyurdu ki, ''Hicretiniz göçünüzdür.'' Artık Medine'de onlara ihtiyaç yoktu. Hatta kabilelerinde kalmaları İslam daveti için daha uygundu. Fakat bu hicretin resmen durdurulması değildi. Hicretin durdurulma ilanı Mekke'nin fetinden sonra oldu. Allah Resulü aleyhisselam, fetihten sonra hicret yoktur. Cihat ve niyet vardır. Çağrıldığınız vakit koşun diye Buharı'da geçen, hadisinde buyurmuştu. Böylece hicret farizesi kalkmış, cihat ve niyet, düşman baskısına uğrayana farz olarak kalmıştı. Diyarı küfürde iman edip, dininden korkan ve gücü yeten içinde hüküm olarak hicret devam etmektedir. Hicretle beraber Medine'de yerleşenler de çoğaldı. Artık evs, hazireç ve Yahudiler yoktu yalnız. Kureyş ve diğer Arap kabilelerinden gelen muhacirler de vardı. Medine toplumunun temelleri kabile bağlarını ve ırkçılığını diğer bağları kaldıran akidenin imanın temelleri üzerine kuruldu. Medine yasasını incelerken göreceğimiz gibi artık ümmet fikri yerleşmişti. Artık yerleşme akidevi ölçülere göre gerçekleşiyordu. Üç sınıfa ayrılmışlardı. Müminler münafıklar ve Yahudiler. Şüphesiz Müslümanların, muhacirlerin Medine'ye akını ile bazı iktisadi, içtimaî problemler çıktı ortaya. Oturaklı kararlarla bu problemlerin giderilmesi ve yeni bir kardeşlik sistemi getirilmeliydi. İslam, bütün müminleri kardeş kabul eder. Allah Azze ve Celle ayette ancak müminler kardeştirler, yani müminler ancak kardeştirler buyuruyor. Aynı zamanda birbirlerini sevmelerini, aralarında hakta yardımlaşmalarını emreder. Belazuri Resulullah Aleyhisselam'ın Mekke'de Müslümanlar arasında hak ve eşitlik üzere kardeşlik tesis ettiğinden bahsediyor. Hz. Amza ile Hz. Zeyd bin Harise, Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer, Hazreti Osman bin Af ile Hz. Abdurrahman bin Avf, Hz. Zübeyir İbnül Avvam ile Hz. Abdullah bin odu, Hz. Ebu Ubeyde bin Cerrah ile Hz. Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim, Hz. Said bin Zeyd bin Amr bin Nüheyl ile Talha bin Ubeydullah ve kendisiyle Hz. Ali bin Ebu Talib arasında bu kardeşliği kurmuştu. Belazuri'nin ensab en Eşrafı'nın 1. cildinin 270. sayfasında ifade ediliyordu. allah Alem bu kardeşlik dayanışma ve yardımlaşma ile nasihatte bulunma yönünde bir kardeşlikti. Medine'deyken ise muhacirler Mekke'den Medine'ye iktisadi, içtimai, sıhhi, çeşitli problemler götürmüşlerdi. Muhacirlerin ailelerini ve ekseri varlıklarını Mekke'de bıraktıklarını biliyoruz. Uğraştıkları şey Kureşte yaygın olan ticaretti. Medine ekonomisinin iki mühim unsuru olan ziraat ve sanatı bilmiyorlardı. Ticaret sermayeyi gerektiren bir işti. Yeni toplumda yerleşebilmeleri ve orada kendilerine bir yer bulabilmeleri de pek kolay gözükmüyordu. Geçim ve iskanları yeni devletin üzerine yıkılmıştı. Medine'nin Mekke'den daha değişik ikliminde hummaya tutulan muhacirlerde, Mekke'de bıraktıkları ailelerine, ve Mekke'ye sevgileri, üzüntüye ve yalnızlık ihtisasına sebep oluyordu. Muhacirlerin bu konumu acil bir çözümü gerektiriyordu. Gerçi Ensar da yardım eksiltmiyor, her türlü fedakarlığı göstererek aziz ve celil olan Allah'ın kitabında ebedileşmeye hak kazanıyorlardı ki Haşr Suresi 9. ayette kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerinden önde tutarlar buyuruluyordu. Ensar Resulullah Aleyhisselam'a fırma bahçelerini kendileriyle muhacirler arasında taksim etmesini teklif ettikleri zaman iyilikte zirveye tırmanıyorlardı sevgili kardeşlerim. Cep telefonuna şu şu numaraya şunu yazıp gönderirsen şu kadar bağışta bulunursun gibi rahat ve kolay bağışta bulunmuyorlardı. Ya da bankamızın internet şubelerinden kurban vekaletiyle dünyanın birçok yerine kurbanı, oturduğumuz yerin sıcak ortamında elimizde kahveyle elbette bunlar çok güzel ve takdire şayan davranışlar. Lakin sahabe ve peşinden gelen seçkin nesil bunu çok farklı yaşayıp uyguluyorlardı. Resulullah Aleyhisselam... Pek çoğunun geçim kaynağı olan bahçelerini kendilerine idare etmelerini, muhacirlere de hurmadan vermelerini istemişti. Hurmalardan muhacirlerin almaları yaralık şeklinde miydi yoksa geçimlerini temin edebilecekleri bir miktar mıydı bilemiyoruz. Mühim olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın muhacirleri ziraatle uğraştırmak istememesi. Onlara davet ve cihatta ihtiyacı vardı. Bir de muhacirler ziraatten anlamıyorlardı. Medine'nin ihtiyacı olan zirai ürünün düşmesine sebep olabilirlerdi. Ensar Resulullah Aleyhisselam'a uygulamalarında gereken her işte yardım ediyorlardı. İstersen evlerimizi de al demişlerdi. O da hayırlısı diye karşılık vermişti. Ensar'ın hibe ettiği ve sahibi olmayan araziler üzerine eshabı için evler yapmıştı. Bu güzel davranış muhacirlerin kalbinde yer etti. Ensar'ı övmeye başladılar. Enes radıyallahu anh diyor ki, Muhacirler dediler ki, Ya Resulallah, yanlarına geldiğimiz kavimin bir benzerini görmedik. Aza ortak edip çoktan vermede üstlerine yok. Çalışmadık, bizi ürüne ortak ettiler. Ecri hep onların almasından korkuyoruz. Resulullah Aleyhisselam da, Onları övdüğünüz ve onlar için Allah'a dua ettiğiniz sürece hayır buyurdu. Ensar'ın keremine ve yardımına rağmen şartlar muhacirlerin geçimini kanun altına alacak bir uygulamayı gerektiriyordu. Hele muhacirlerin sıkıntıları ve konumları onları Ensar'a yük oluyoruz düşüncesinden uzak tutacak bir uygulamayı kardeşlik sisteminin konmasını zorunlu kılmıştı. Kardeşliğin ne zaman ilan edildiğinde önemli bir ihtilaf yok. Hicri birinci yılda olduğu etrafında toplanılıyor. İhtilaf Medine'deki mescidin yapılmasından önce mi yoksa yapılırken miydi şeklinde? Rivayete göre kardeşlik ilanı Enes bin Malik'in evinde olmuş. Kardeşlik Ensarla muhacirler arasında. Resul Aleyhisselam her muhaciri bir ensariye ikişer ikişer kardeş yapıyordu. Kardeşlik ilanına 90 kişi katılmıştı. 45 ensardan 45'te muhacirlerden. Ensar'dan biriyle kardeş olmayan tek bir muhacir kalmadığı söylenir. Bu kardeşlik uygulaması beraberinde kardeşler arasında özel bazı hukuki neticeleri getirmişti. İki kardeşin yardımlaşması gibi. Bu yardımlaşma sınırlı bir şey değildi. Maddi manevi hayatın yükü beraber taşınıyordu. Bir ikinci neticede yakınlıkları olmadığı halde birbirlerine mirasçı olmalarıydı. Kardeşler arasındaki bu ilişki seviyeyi kan kardeşliğinin de üstüne çıkarıyordu. Ensar muhacir kardeşlerine yapacakları yardımı hoş karşıladılar. Bazı rivayetler bu aitleşmenin uygulamasındaki ihlas ve başarıyı gösteren tablolar çizerler. Bunlardan biri de Ensardan Sa'd bin Rebi ile muhacirlerden Abdurrahman bin Avf arasında geçer. Sa'd der ki benim malımı seninle aramda ikiye bölüyorum. İki de eşim var. ''Onlardan birisini boşanayım, onunla sen evlen.'' Abdurrahman bin Av da şöyle der, ''Allah malını ve ehlini sana mübarek eylesin.'' Tevbu İslam'ın yeni ilk dönemler olduğu için, ahlaki değerlerin kavramı insani değerler ekseninde. İslami çizgi ve hassasiyet daha yeni in oluşacak. ''Sen bana çarşıyı göster.'' der Abdurrahman bin Av. Sonra artırdığı yağ ve peynirle geri döner.'' Şüphesiz insan, diğer milletlerde görülmemiş bu parlak tablo karşısında hayrete düşüyor. Abdurrahman bin afın tavrı, Saad bin Rebi'nin tavrından daha az parlak değildir. Yeni hayatında kazanıp kısa bir zaman sonra beş dirhem altın mehir vererek evlenmeyi başarabilmiş. Sonra malına bereket gelmiş ve Müslümanların büyük zenginlerinden olmayı başarmış alan değil, veren elin sahibi olmaktan başkasını kabul etmemiş. Hülasel sevgili kardeşlerim, yeryüzündeki bütün masumların ve mazlumların, muhacirin olarak hicret etmeye muhtaç oldukları bir zaman ve dönemi yaşadığımız şu milenyum çağında, karı-kocaların basit ve lüzumsuz çekişmelerinden kurtulup, geleceği inşa ve anımızı ihya için, ikbalimiz olan ahiretimizin de kurtuluşu için, kendimize çeki düzen vermeye, Mekke ve Medine'deki Allah Resulü'nün sahabesinin kardeşliği gibi bir dert ve davayı kendimize öncelik edinmeye ihtiyacımız var. Evlilikten önceki hayalperestlerin evlilikten sonraki değişmiş olan firavunvari tarz ve heveslerini terk etmeleri ve kendilerine gelerek evlilik öncesindeki neden seçiyorsun benimle evlilik yapmayı, şey, sen Allah yolundasın, Allah'tan korkuyorsun, şöylesin, böylesin denilerek yapılan evliliklere bağlı kanınılması ve kişinin kendisini ve ehlini kurtarmaya gayret etmesi icap etmektedir. Helal dairede yemek, içmek, gezmek, dolaşmak hepsine hiç, hiç kimse ara bir şey söyleme Hiç kimse bunları kınamaz. Kınanan şey, günde beş vakite sığdırılması gereken namazların bu kadar keyif ve eğlence içerisine yer bulamaması. Oruçların yarabılamaması. Akşama kadar saatlerce telefonlarla, akrabalarla konuşulmasına rağmen 5 dakika aile içerisinde bir Allah kelamının, sohbetin yapılamaması. Sabah namazına kalkmak gibi bir derdin olmaması. Yuvayı inşa edecek bir kahvaltı ekseninde çoluk çocuk toplanarak hayda bismillah bugün de hep beraber Allah'ın bize takdir ettiği ömür sermayesini güzel kullanmaya çalışalım bir heyecanının olmaması. Gezmenin, dolaşmanın, ya da tesettürü aykırı bir hayatı tercih etmenin, sağda sol delinde ile dolaşmanın, gıybet partilerini yapmanın heyecanında olan bir nesil, helak olup telef olacak bir güruhtan ibaret olur. Yuvalarımızı ihya etmeye çalışalım. Böylece boşanmaların önüne geçelim. Evlilikten önceki cilve, tatlı söz, tatlı taahhüt ve vaatlerine uymazsan, Evliliğin yakın bir zamanından sonra da boşanma mahkemesinde kendini bulursun ki böylece boşanmalar artar, çocuklar tağımar olur, yalan olur. Hayat bir kere veriliyor, ömür sermayesi çabucak geçiyor. Silkelenmeli, kişi kendine gelmeli. Hz. Hatice'yi kendine örnek almalı bayanlar, Muhammed Aleyhisselam'ın örnekliğini hayatına koymalı adamlar. Ve Kur'an tekrardan okunabilmeli, Peygamberin hayatı tekrardan önceliğe alınabilmeli. Balkonlarda çay partileriyle tesettüre ayıkırı davranışlarda bulunmak, AVM'lerin mağazalarından mağazalarına çılgınca alışverişin içerisinde bulunmak, parfüm ve korkulardan kozmetik ürünlere kendinden geçmiş bir yaşamı benimsemek, sadece kişiye kayıp getirecektir. Neslaffurullahi lazim ve netoğubileyh ve nesalullahi ve tevfik. Nefsim ve bütün kardeşlerim adını Allah'tan af diliyorum. Allah hepimizi rızaya baresine ulaştırsın. Diriliş vakti, uyanış vakti, kendimizi, ehlimizi, ailemizi, çevremizi, mahallemizi, şehrimizi ve bütün insanlığı kurtarmak adına En uç noktaya ulaşabileceğimiz kısa, orta ve uzun vadeli ilahi kelimatullah için hesaplarımızı yapmanın vaktidir kardeşlerim. Sürekli hareket, sürekli gayret, sürekli azimet içerisinde Allah dilerse, fetih nasip olur, fatih oluruz. Allah dilerse, Şehit olur, ebay Belen Sari gibi oluruz. Ama sürekli seferde olmanın bereketiyle selam olsun hidayete tabi olanlara. Nefs Mekke'sinden gönül medinesine hicret edenlere selam olsun. www.sanssonat.com web sitemden bu ve diğer tüm sohbetlerimi ve çalışmalarımı ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz.